Bismillahi r rahim Bismillahi r-Rahman r Hiç kuşku yok ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve onu takiben birbiri ardınca elçiler gönderdik. Ve a'teyna a'ysebna meryem el ve a'yednahu bir ruhil kudüs. Meryem oğlu İsa'ya da ap açık hakikatin belgelerini verdik. Ve onu mukaddes bir ruh ile destekledik. ''Efe kulle mâ cââekum rasûlum bimâ enfusukum Yoksa siz her ne zaman size bir elçi gelse, hoşunuza gitmeyen mesaj getirdiğinden dolayı Küstahça ona baş kaldıracak mısınız bu Fe seferi kan kezzetum taktulu kimini yalanladınız kimisini de öldürdünüz değerli dostlar hatırlayacaksınız Geçen dersimizde 86. ayete kadar tefsir etmiştik. Geçen dersimizdeki işlediğimiz ayetler İsrail oğullarının Yahudileşme sürecinde nasıl benliklerini ve kimliklerini kaybettiklerini, nasıl kendilerine yabancı, yabancılaştıklarını, nasıl kendi kendileriyle savaştıklarını ve bütün bunların sonucunda da nasıl değer yargılarının altüst olduğunu ve geçici olan dünyayı kalıcı olan ahiret yurduna tercih ettiklerini işlemiştik. İşte onların bir devamı olarak bu ayette de Allah Tıpkı Hz. Muhammed Aleyhisselam'a verdiği mesajın aynısını daha önce kendilerinden gördükleri, kendi milletlerinin lideri olarak bildikleri, milli önder olarak sevdikleri ve kabul ettikleri Musa'ya da gönderdiği. Hazreti Muhammed'e karşı gösterdikleri tavırda "o bizden değil" diyerek ırkçılık yaparak reddedişlerinin bir noktaya kadar hadi anlaşıldığını ama ya Musaya gelen ilahi bildiriye karşı niçin böyle hırçın, küstah ve başkaldırıcı bir şekilde davrandıklarının? Anlaşılamaz olduğunu ve bunun da aslında onların samimiyetsiz olduğunun açık bir belgesi olduğunu ifade ediyor. İşte bu ayet aslında Yahudileşen İsrailoğullarının Resulullah'a inanmamakta direnirken gösterdikleri o batıl bizden değil gerekçesinde de samimi olmadıklarını ifade ediyor. Bu ayetin ilk cümlesinde geçen kitap, açıklanması gereken bir sözcük. El-Kitap, iki şeyi birbirine dikmek anlamındaki ketipten gelir. Kur'an'da tam bu formda, yani El-Kitap olarak 230 kez kullanılır başı ve sonu belli olan bir bütünlük arz eden kendi içerisinde belli bir mesajı olan metin demektir. Ancak Kur'an'da kullanıldığı anlam Allah'ın kelamıdır. Onun için gönderilen mesajın bir parçasına, hatta bir ayetine dahi kitap ismi verilebilir. Onun için Kur'an'da kullanılan kitap, ilahi mesaj anlamına alınır ve böyle algılanır. Yine bu ayeti kerimede Meryem oğlu İsa'ya Ap açık hakikatin belgelerinin verildiği söyleniyor. Dikkat çekmek gerekir ki Kur'an'da İsa Peygamber ya bizzat ön adıyla küçük adıyla İsa olarak ama çoğunlukla 16 yerde Meryem oğlu İsa olarak gelir. Tabii ki bu tesadüfi değildir. İsa, Aramca'da, İbranca'nın, İbranice'nin bir diyalektiği olan Aramice'de, Yesu. Yani Allah'ın lütfu, Allah'ın ihsanı manasına gelen bir isim. Niçin Kur'an'da çoğunlukla annesine isnar edilir? Meryem oğlu İsa diye kullanılır diye soracak olursak, bunun cevabı sadedinde bir, bununla onun yaratılışındaki özelliğe dikkat çekilir. Allah'ın onun yaratılışında lütfettiği mucizeye dikkat çekilir. İkincisi, Yahudiler bilindiği gibi kendi içlerinden çıkan ki İsa peygamber, bir İsrail oğulları peygamberidir. Ve ırk olarak da Yahudilere aittir. Kendi içlerinden çıkan bu kutlu nebiyi babasız iftirasıyla töhmet altında bırakmışlar ve o nebinin kutlu annesi olan Meryem'e de zina çamuru atmışlardı. İşte Kur'an Meryem'in oğlu İsa demekle onların bu iftirasını yüzlerine vurur. Ve onun aslında bir mucize eseri olduğunu da ifade eder. Tabii bu Meryem oğlu İsa tabiri sadece Yahudilerin kendilerine gönderilen peygamberleri aşağılamalarına bir reddiye değildir. Aynı zamanda Hristiyanların İsa peygamberi yüceltip ilahlaştırmalarına da bir reddiyedir. Çünkü Hristiyanlar onu haşa Tanrı'nın oğlu olarak inanıyorlar ve öyle lanse ediyorlardı. İşte bu aynı zamanda hem Yahudilerin aşağılamalarına, Hristiyanların aşağılamalarına, Yahudilerin aşağılamalarına, hem de Hristiyanların yüceltmelerine karşı bir red cevabıdır. Hayır, o Tanrı'nın oğlu değil. O Meryem'in oğludur. Annesi bellidir onun. O bir insan oğludur Tabii çok daha ilginç bir nüktesi var ki Meryem oğlu İsa ifadesinin o da çağın kültürüne bir reddiye oluşudur. Çağın erkek egemen, erkek merkezli, baba erkil kültürüne ciddi bir manifesto, ciddi bir reddiyedir. Çünkü o çağ, çağın süper gücü olan Roma'nın kültürel baskısı altındaki bir çağdı. Roma kültürü erkek egemen bir kültürdü. Hatta Roma'da asilzadelerin atları dahi kadınlardan soylu sayılırdı. Onun için Roma'da kadınlar evde anne dahi olsa baba ve erkek çocuklarla birlikte aynı sofraya oturmazlardı. Oturamazlardı. İşte bu kadar aşağılanan bu kadar horlanan kadını Cenab-ı Hak yüceltmek için, onun değerini ifade etmek için erkek merkezli putperest Roma kültürüne bir reddiye olsun için çağın en büyük peygamberi İsa aleyhisselamı Meryem'in oğlu İsa diye tanıttı. Yine bu ayette İsa peygamberin Allah tarafından desteklenmiş olduğunu ifade eden Ruhul Kudüs ifadesi yer alır. Mukaddes ruh demektir. <gülüyor> bu kutsal ruh ifadesi Kur'an'da iki yerde kullanılır, İkisinde de İsa Peygamber için kullanılır. Biri bu ayet, diğeri de Maide Suresinin 110. ayeti. Öncelikle ruh üzerinde kısaca bir açıklama yapmam gerekiyor. Ruh, hayat, hareket ve bilincin temelindeki güç olarak tarif edilir. Kur'an'da vahyi tanımlarken vahyi indiren güç, Vahyin indirildiği yer ve vahyin bizzat kendisi ruh olarak ifade edilir. Hatta tercih edilen bir görüşe göre Kur'an'da geçen ruhul emin, ruhul kudüs ve ruh ifadeleri eğer vahiyle birlikte kullanılıyorsa genellikle vahye işaret ederler. Bazı müfessirler ruhul emin ve ruhul kudüs ifadesini Cebrail aleyhisselama izafe etmişlerse de aslında bendenizin de kabul ettiği bir görüş ruhul kudüs ve ruhul emin ibarelerinin vahyin özü için kullanıldığı yönündedir. Bu noktada aklımıza Hz. Peygamber'in Hasan bin sabit için söylediği dua akla geliyor. Ne diyordu Peygamber? Ya Rabbi Hasan'ı Ruhul Kudüs ile destekle. Yine bir başka hadis-i şerifte, Onları hicvet ey Hasan, Ruhul Kudüs seninledir. Hasan bin Sabit peygamber olmadığına göre, elbette ki Ruhul Kudüs'ü ona inen bir Cebrail melek olarak anlayamayız. Burada Hasan bin sabite müjdelenen şeyin Allah tarafından gönlüne gelen ilham olması açık. Çünkü o bir şairdi ve şiirin kalbe doğan ilham ile alakası da açıktır. Bu noktada eğer ruhul Kudüs bir peygamber için kullanılırsa vahiy peygamber olmayan biri için kullanılırsa ilham anlamına alınabilir. Lakin bendeniz daha da öte vahyi algılayan, vahye muhatap olan, vahyi sindiren herkesin ruhul kudse sahip olduğuna inanıyorum. Yani mukaddes ruh, mukaddes öz ...Allah'ın kelamıyla birlikte gelir. İnsanın yüreğine... ...mukaddes bir ruh üflenir. Mukaddes bir soluk üflenir. Ruh, kelime anlamı itibariyle nefes demektir. Soluk demektir. Mecazen, Allah'ın kelamı... ...ilahi vahiy, insanın ölü yüreğini dirilten mukaddes bir nefestir can veren bir nefestir onun içinde ilahi vahyi sindiren ilahi vahyi özümleyen ilahi vahyin ne demek istediğini anlayan kalbine koyan ve hayatına uygulayan bir insan Allah tarafından mukaddes bir ruh yani diriltici bir nefesle ödüllendirilmiş demektir. Burada özellikle İsa Aleyhisselam için ne anlama geldiği üzerinde durmak lazım. İsa Aleyhisselam için vahidir diyemiyoruz. Öyle olsaydı, aynı ayette Musa Peygamber'den de söz edildiği halde İsa istisna tutuluyor. Yani Musa peygamber için biz onu mukaddes ruh ile destekledik denilmezken İsa peygamber için deniliyor. Demek ki bu vahiy değil. Bu melek de değil çünkü melek Musa peygambere de geldi, İsa peygambere de. Yine mukaddes ruh ifadesinin kullanıldığı maide 110'da İsa peygamberle birlikte annesi de geçer. Eğer mukaddes ruha biz ilham versek, ilham annesine de gelmişti. Hatta annesine vahiy geldiği Kur'an'da bizzat ifade edilir Hazreti Meryem. O halde biz bunların dışında bir şey olduğunu anlıyoruz. İsa peygamberin desteklendiği mukaddes ruhun. Bu ne olabilir diye sorduğumuzda bir, çok özel mucizeler verilmişti ona. Başka peygamberlere verilmeyen o olabilir. İkincisi yaratılışındaki çok özellik. Hiçbir peygamberin yaratılışında olmayan İsa Aleyhisselam'ın yaratılışındaki çok özel durum ima edilmiş olabilir. Üçüncüsü de yine sadece İsa Aleyhisselam'a verilen çok özel bir ilham olabilir. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ Dediler ki kalplerimiz bilgi mahzenidir. <gülüyor> bilgi ile kaplıdır dediler. Bel, لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ قَلِيلَ مَا Aksine Allah onları İnkarları sebebiyle lanetlemiştir. Zira onlar çok sığ ve yüzeysel inanıyorlar. Nedir kalplerimiz kılıflıdır? Kalplerimiz bilgi ambarıdır demekle ne kastediyorlar? Bu ayetin ilk cümlesi, İki manaya da alınmış. Bir, bizim kalbimiz bilgi doludur. Bizim senin vereceğin bilgiye ihtiyacımız yoktur manasına ki bence tercih edilecek mana budur. Çünkü Yahudiler kendilerinin Araplardan daha bilgili olduğuna inanıyorlardı. Onun için de kibirleniyorlar. Ve onları ümmi olarak nitelendiriyorlardı. Kendilerini kitaplı sınıf olarak vasıflandırıyorlar ve Arapları da cahiller, cahil yığınlar olarak görüyorlardı. Onun için bu ibareyi adeta bizim kalbimiz kılıflıdır, biz senin söylediğini anlamayız, duymayız. Almayız manasına değil, bizim kalbimiz bilgi ile doludur. Bizim kalbimiz bilgi ambarıdır manasına almamız daha doğrudur. İbni Abbas, Zeccaç, Zemahşeri ki büyük müfessirlerden bazıları da aynen bu ayeti böyle alır. Tabi kalbimiz kılıflıdır anlamına alanlar Fussilet 5. ayeti. Hulûbuna fi ekinnetim şeklindeki kalplerimizde perde vardır. Şeklindeki ayeti delil gösterirlerse de Fussilet suresi Mekki'dir. Bunu söyleyenler de müşriklerdir. Müşrikler bunu söyleyebilir. Çünkü onların tarihsel konumlarına bu uygun düşür. Lakin Yahudilerin tarihsel konumuna bu uygun düşmemekte. Onun için Yahudiler bunu özellikle bir istikbar için söylüyorlar. Yani kibir olarak söylüyorlar. Lakin müşrikler bir istihza olarak söylüyorlar. Yani biz senin söylediklerini duymuyoruz. Sen ne demek istiyorsun? Anlaşılmaz şeyler söylüyorsun manasına... Resulullah'la alay ederken Yahudiler ise kibir gösterisinde bulunuyorlar ve vahye karşı, ilahi mesaja karşı müstani davranıyorlardı. Bizim ihtiyacımız yok senin getirdiğine. Çünkü bizde adeta ondan iyisi var. Ondan önce aldık biz dercesine bir istina tavrı içindeydiler. Onun içinde Yahudilerin bu tavrı bir müstanilik, müşriklerin Fusret suresindeki ifadeleri ise bir istihza, müstehzilik tavrıydı. لَاَنَهُمُ Allah onları lanetledi. Ne demek lanetlemek? Allah nasıl lanetler? Ben bu lanetin açıklamasını ileride gelecek ayete bırakarak devam ediyorum. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عَنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ Her ne zaman onlara Allah katından kendilerine وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ Daha önce gelmiş olan vahiden mesajdan arta kalan hakikatleri doğrulayan bir kelam getirilse, bir vahiy inse, gelse yesteftihune alellezine keferu ki onlar o gelmesi beklenen vahiy ya da gelmesi beklenen peygamberle müşriklere hava atıyorlardı. Diyorlardı ki bekleyin biraz daha bir peygamber gelecek yakında o gelince biz size üstün çıkacağız. İşte gelmesi beklenen peygamberle müşriklere karşı üstün gelmeyi ısrarla arzu ettikleri bir kitap bir vahiy ne zaman kendilerine indirilse felemme ma ma'arafû Keferoğu o tanıdıkları, önceden bildikleri ve bekledikleri peygamber ve vahiy gelir gelmez onu hemen inkar ettiler. Yok saydılar, üzerini öttüler. ﷻ ﷻ ﷻ Allah'ın laneti ﷻ Hakikatin üzerini kapatanlara olsun. Burada ifade edilen, beyan edilen hakikat çok açık. İsrail oğulları daha önceki ayetlerde de işlediğim gibi bir peygamber bekliyorlardı. Bekledikleri peygamber çıka geldi. Ancak onlar kendi ırklarından bir peygamber beklerken, kendi ırklarından olmayan bir peygamber geldi. Oysa gelen peygamber, kendi peygamberlerini tasdikliyordu. Kendi kitaplarını tasdikliyordu, kendi kıblelerine dönüp namaz kılıyordu. Bu ayetlerin indiğinde namaz Kudüs'e doğru kılıyordu. Bütün bunları da görüyorlardı. Lakin onlar yine inkar ettiler. Çünkü onların problemi aslında bu değildi. Onların problemi daha derinde bir problemdi. Onların problemi kişilik problemiydi. Kimlik problemiydi. Onlar kimliklerini, şahsiyetlerini satmışlardı. Onun içinde bir takım bahaneler İmal ediyorlar ve üretiyorlardı. Daha önce okuduğum ayette de ifade edildiği gibi kendilerine gelen peygamberleri de öldürmüşlerdi halbuki. Eğer kendilerine gelen peygamberlere tarih içerisinde dürüst davranmış, onların getirdiği mesajı kabul etmiş ve onlara iman etmiş olsalar ha neyse. Ama onlara da dürüst davranmamışlardı. Onlara da küstahlık yapmışlar hatta öldürmeye kadar işi vardırmışlardı. Onun için bu gerekçeleri hiç de tutarlı gerekçeler değildi ve Kur'an onların iki ikiyüzlülüğünü açıklıyor yüzlerindeki maskeyi sıyırıyordu. Burada musaddikun ibaresi var. Musaddik tasdik eden demektir. Kur'an İslam'ın sürekliliğine daima vurgu yap. Çünkü İslam, ümmeti Muhammed'in dini değil. İslam, ilk insandan son insana kadar insanlığın değişmez değerlerine verilen genel attır. Onun için Kur'an hep bu gerçeğe dikkat çeker ve hep vahyin, ilahi mesajın sürekliliğine göndermede bulunur. İşte burada da yapılan odur. Kur'an'ın doğruladığı <gülüyor> nedir peki? Eldeki Tevrat mı diye sorulabilir. Hayır. Kur'an'ın tasdik ettiği, doğruladığı şey o anda Medine Yahudilerinin ellerinde bulunan Tevrat ya da bölgedeki Hristiyanların ellerinde bulunan İncil değildi. Hem hangi birini tasdik edecekti ki Kur'an? Çünkü elde ne tek Tevrat vardı ne de tek İncil. Kimin İncil'ini, kimin Tevrat'ını tasdik edecekti Kur'an? Kenanilerin Tevrat'ını mı? Samirilerin Tevrat'ını mı? Diğer iki nüshanı daha var. Dört nüshah vardı o zaman mesela. Hangi birini tasdik edecek? Ananilerin, Kenanilerin, Samirilerin ve daha başkalarının, Ferisilerin Tevratını mı tasdik edecek? Ya da Matt'a'yı mı? Luka'yı mı? Yuhanna'yı mı? Hangi İncil'i tasdik edecek? Ki bunlar kanonik, resmi kabul görmüş İncil'ler. Bir de resmi kabul görmemiş İncil'ler var. Onlar yüzü aşkın sayıda. Onun için burada böyle bir soruya verilecek cevap, Kesinlikle elde bulunan bir metni tasdik anlamına gelmez. Ya nedir buradaki tasdik? Buradaki tasdikin anlamı, ilahi hakikatin aynı kaynaktan geldiğine bir atıftır. Ey Yahudileşen İsrail oğulları, size gelen ilahi mesajın kaynağı aslında Kur'an'ın da kaynağı. Musa, peygamberin kendisinden mesaj aldığı kaynak, aynen aslında Hazreti Muhammed'in de kendisinden mesaj aldığı kaynağın aynısıdır. Onun için aynı kaynaktan gelen mesajlar birbirini doğrularlar. Bu mesajın zarfına bir atıf değildir. Mazrufuna bir atıftır. Yani manasına bir atıftır. Onun için bu ayetten yola çıkarak Medine Yahudilerinin ellerindeki Tevrat müshasını Kur'an'ın tasdik ettiği anlamı çıkmaz. Yine burada وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar daha önceden kafirlere karşı onunla üstün gelmeyi arzu ediyorlardı. İbaresi var. Bu ibarenin anlamı açık. Medine Yahudileri bölgedeki Araplara böyle bir tehdit yöneltiyorlardı. Diyorlardı ki yakında bir peygamber bekliyoruz, kitaplarımız gelmesini haber veriyor ve gelmesi de yakın. Zamanı geldi ve o gelince biz size üstün olacağız. Sizi yeneceğiz ve bölgenin tek hakimi olacağız. Hatta tarihler bu haberi doğruluyor. Çünkü Akabe'de Hz. Peygamber'e beyat etmek için gelen ilk ve ikinci Medine'li kafile Hz. Peygamber'e beyat etmeye geldiğinde bu telaşı taşıyordu. Yani Resulullah'a beyat eden Medinelileri bu beyatta acele ettiren tarihi gerekçelerden biri de Yahudilerin bu tehdididir. Onlardan evvel biz peygambere itibar edelim ve Allah onun eliyle bizi üstün kız Bu da makul ve anlaşılabilir bir gerekçedir. Onun için beyat sırasındaki konuşmaları nakleden tarih kaynakları Medine'li heyetin bu endişesini de dile getirirler. Yine فَلَعْنَةُ al عَلَى Bir önceki ayette laneti bu ayette açıklayacağımı söylemiş ve bu ayete atıfta bulunmuştum. Allah'ın laneti Kafirlerin, hakikati örtenlerin üzerine olsun. Aslında buradaki kafiri literal manasıyla algılamak lazım. Çünkü Yahudileşen İsrailoğulları daha önce bildikleri ve ilan ettikleri hakikatin üzerini örttüler. Ve Allah onları lanetledi. Allah'ın laneti şudur. Rahmetinden geçici olarak uzak tutmaktır bir kişiyi ya da bir grubu rahmetini geçici olarak kesmesine laneti diyoruz. Kul lanet ederse bu da beddua manasına gelir. Lanet Allah'tan olursa bu rahmetini geçici olarak kesmesi anlamına gelir. Tabi buradan yola çıkarak şöyle bir anlayış çok yanlış olur. Yahudiler lanetli kavimdir. Hayır. Bu anlayış tıpkı Yahudilerin kutsal kavim iddialarının tam karşısında yer alan bir iddia gibi olur. Çünkü ne kutsal kavim vardır, ne de lanetli kavim. Ki Resulullah'a Yahudiler hakkında sorulan bir soru üzerine, Ahmed bin Hanbel'in müsnelinde nakledilen bir hadisten öğreniyoruz ki, Resulullah, Allah hiçbir kavmi, hiçbir kavme lanet etmemiştir diyor. Yani bunun anlamı lanetli kavim yanlışına düşmekten önlemektir Müslümanlar. Müslümanlar her nedense böyle bir argüman geliştirdiler. Lanetli kavim. Aslında Yahudiler de kendilerini Allah'ın kutsal kavmi sayıyorlardı. Oysa ki burada lanetlenen o suçu işleyenlerdir. Babalarının suçundan çocuklarını Sorumlu tutmaz elbette Allah. Onun içinde bir kavmin toptan lanetlenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki Kur'an'da münafıklar içinde Allah'ın lanetinin onlar üzerine olacağı söylenir. Yine Kur'an'da bir başka yerde bir mümini kasden öldürenin de Allah'ın lanetine ve gazabına uğrayacağı ifade edilir. Bütün bunlar yan yana konulduğunda... Allah'ın lanetine uğramak yalnızca Yahudileşen İsrail oğlu öbeklerine ya da nesillerine ait değil. Allah'ın lanetine uğramak farklı farklı günahları işlemekle de mümkün olur. O halde Allah'ın laneti bir mantığadır. Yani bir tercihedir. Bir kavme değil o kalmin içerisinden öyle insanlar vardı ki Müslüman oldular. Hem de öyle Müslüman oldular ki bu mantığı yalanlarcasına onların Müslüman olan hahamlarından biri Abdullah bin Selam için Hazreti Peygamber şöyle diyordu: Hayattayken cennetlik görmek isteyen bu var. Böylesine keskin bir cennetle müjdelemeyi bu ifadelerle hiç kimse için kullanmıyor peygamber. Cennetle müjdeledikleri çok. Ama bu ifadeyi kullanarak yalnızca Yahudilerin hahamı iken, İslam'a teslim olan Resulullah'ın nübüvvetini kabul eden Abdullah bin Selam için kullanıyor. Adeta lanetli kavim mantığını yıkar yıysın. Tabii ki biz bunları söylerken şunu demiş olmuyoruz. Bir toplumun tarihi hafızasıdır. O toplum tarihinden hiçbir şey taşımıyor iddiasında değiliz. Kuşkusuz her toplum geçmişini sırtında taşır geleceğe. Hatta bir tür toplumların da DNA'sı vardır diyebiliriz. Toplumların özelliklerini, zaaflarını adeta toplumsal DNA, gelecek kuşaklara bir miras, bir irs olarak taşır. Bu hatta irsiyet gibi adeta, kalıtsal bir hastalık gibi taşır. Yahudilerde de bu tür sapmaların sanki kalıtsal bir hastalık gibi nesilden nesile taşındığını görüyoruz. Ve buradan yola çıkarak tüm insanlığa ve son ilahi mesajı insanlığa taşımakla görevli olan ümmeti Muhammed'e de Allah'ın mesajı şu oluyor. Ey ümmeti Muhammed, eğer Yahudileşirseniz siz de nesilden nesile böyle bir hastalığı taşıyabilirsiniz ve siz de tarihinizi sırtınızda taşırsınız. Tarihiniz bir yük olur size. Onun için de lanetli kavim yoktur derken bir toplumun geçmişinden etkilenmediğini söylemiş olmuyorum. Bi ise bi ise meşterav bihi enfusehum en yekfuru bima enzelallahu bagyen An yunuzel Allah ﷻ min fadlıhi indirdiği mesajı kulları arasından istediğine bahşetmesini kıskanmaları ve indirdiği mesajı inkar ederek kişiliklerini sapmaları ne fena şey? Dikkatinizi çekerim. Bi isemeştirabbihi Kişiliklerini satmaları ne fena şey? Aslında enfusehum. Sözcüğünü ben kişilik şahsiyet olarak çevirdim, ama kendilerini diye de çevirebiliriz. Kendilerini satmaları. Bu ne demektir? Kişilik nasıl satılır? Kişilik şahsiyet satılınca ne olur? kişinin kendisini satması çok ağır bir ifade. Ve ancak Yahudileşmeyi işte böyle ağır bir ifadeyle anlatabiliyoruz. Burada kişilik satmaktan kasıt kendi kendisini inkardan başka bir şey değildir. Eğer bir insan ya da bir toplum kendi gerçeğini inkar etmeye başlıyorsa, kendisini inkar etmeye başlıyorsa, bunun adı kişiliğini, şahsiyetini pazarlamaktır. Bu nasıl anlaşılır? Öncelikle o toplum maymunlaşıyor mu ona bakılır. Tıpkı daha önceki derste, وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ayetini te, tefsir ederken izah ettiğimiz gibi maymunlardan beter olun denilecek kadar düşmanlarını taklit edecek kadar maymunlaşıyorum. Daha sonra bu maymunlaşma kendi kendine yabancılaşmayı getirir. Kendi kendine yabancılaşmanın öbür adı taş kalpli olmaktır. İşte onu da tefsir etmiştik. ثُمَّ قَسَتْ kulubukum ayetinde ki 74. ve 81. ayetlere atıf yapmak lazım burada. Ne demek istediğimizi anlamak için bu ayetlerin tefsirine yeniden bakmalısınız. İşte 74. ve 81. ayetlerde Yahudileşen İsrail oğullarının kendi kendilerine nasıl yabancılaştıklarını ve kendi kendileriyle barışık olmamalarını işlemiştik. 81. ayette de ne deniliyordu? Onları, günahları kendilerini çepeçevre kuşattığı söyleniyordu. Günahın insanı çepeçevre kuşatması ne demektir? Günahın insanı çepeçevre kuşatması. İşte bu Günahtan bir hisar örülmesi demektir yüreğe. Eğer yürek, eğer akıl günahtan bir zindanın içine hapsedilirse, o zaman o insan kendi kendisine yabancılaşır. Artık geriye bir şey kalıyor. Kişiliğini satmak. İşte son roundtur adeta bu. O süreçler, İsrail oğullarının Yahudileşme sürecinde varacakları en son round budur ve bu sonuçta en beter bir sonuçtur. Kişiliğini satmak biçiminde gerçekleşir. Kişiliğini sattıktan sonra ortada artık siz yoksunuz. Sizin değerleriniz yok. Hiçbir değeriniz yok. Çünkü siz kendinizi satmışsınız. Ve karşınızdakinden size değer vermesini bekleyemezsiniz. Kişiliğini satan bir toplum yeryüzünde rezil olur, rüsva olur, ezilir ve her gelenin oyuncağı olur. İşte İsrailoğullarının tarihi bu ezilmenin, bu rezaletin ve her gelenin oyuncağı olmanın tarihidir. O tarihe kısaca bir göz atan bu gerçeği apaçık görür. Ve bunun sebeplerini irdeliyor Kur'an. Onun içinde özellikle kişiliklerini satmaları üzerinde duruyor. Kişilik satışını getiren neden de kendi hakikatlerini inkar etmeler. Çünkü bildikleri ve kendilerine indirilen hakikati inkar ettiler. Hz. Muhammed'e gelen hakikati inkar etmeden önce... Kendilerine gelen hakikati inkar ettiler. Çünkü Hz. Muhammed'i haber veren haber kendi peygamberleri tarafından getirilmişti. Kendi peygamberlerinin ve kendi kitaplarının verdiği haberi dahi bir inat uğruna, bir kibir, kolektif bir kibir uğruna reddettiler. İşte bu kendi kendisine yabancılaşmadır bi بِغَبَبٍ ala غَبَبٍ Peki böyle bir yabancılaşma ne anlama gelir? Bela üstüne belaya uğradılar. Kat kat gazaba uğradılar diyor bu ibare. İşte bu kat kat gazaptır. Hatırlayın daha önce izah ettiğimiz ayetleri. Önce kendi kendilerine yabancılaştılar. Sonra kendilerini tanıyamaz oldular. Sonra kendi kendilerini inkar ettiler. İşte bütün bunlar alt alta dizildiğinde kat kat gazab anlamına gelir. kafirin عَذَابٌ مُّه۪ينَ Hakikati örtenler için azabın en alçaltıcısı var. Normal bir azaptır. Gerçekten de eğer bu ibareyi iyi düşünürsek yabancılaşma bir gazaptır. Kendini inkar bir başka gazaptır. Düşünün bu gazabın kendini satmak ise daha bir başka gazaptır. Kendini satmak gazabı gazapların en aşağılayıcısıdır en kişiyi alçaklaştıranıdır onun içinde azabun hîn en alçaltıcı ...azab olarak gösteriliyor çünkü kişilik satılınca kişilik satılınca bundan daha alçaltıcı bir bela verilemez bir topluma bir toplum ki başına taş yağmaktansa kişiliğini satması daha büyük bir beladır. Eğer kişiliğini satarsa o toplum kendisini toparlayamaz. Ama bir toplum fakirleşirse yeniden kazanabilir. Toprağını kaybederse yeniden alabilir. Savaş kaybederse yeniden zafer kazanabilir. Lakin bir toplum kimliğini, kişiliğini, benliğini ve şahsiyetini kaybederse işte onu yeniden kazanması, toprağını kazanmasından, parayı kazanmasından, itibarını kazanmasından, bilgiyi kazanmasından, teknolojiyi kazanmasından çok daha zordur. Ve izâ qîle lehum âminû bimâ enzelallâhu qâlu, nü'minû bimâ unzile aleyna. Kendilerine Allah'ın indirdiğine inanın. Gönülden ve samimi olarak inanın denildiği zaman derler ki: "Nû'minû bimâ unzile aleyna. Biz yalnızca kendimize indirilene inanırız." derler. "Ve yekfurûne bimâ verâ'ihû." Ve ondan ötesini de inkar ederler. "Ve huvel hakku ahum. Üstelik o inkar ettikleri şey kendilerinde, hakikatten kendilerinde kalanı da tasdik ediyor, onaylıyordu. Buna rağmen inkar ederler. Kul, de ki onlara, "Felime تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مؤمنين. Eğer inancınızda samimiyseniz, bu iddianızda, yani biz bize indirilene inanırız demenizde samimiyseniz, Niçin daha önce size gelen peygamberleri öldürüyordunuz acımadan acımasızca? Cidden. Hiç cevap veremeyecekleri biçimde ithamlar geliyor. Söyleyecek söz yok bunlara karşı. Böylesi ithamlar ancak Allah tarafından. Bu hakikat ancak Allah tarafından bildirilir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendiliğinden düşünseydi mümkün değildi bu cevapları vermesi. Ancak ona İsrailoğullarının Yahudileşme tarihini birebir gözlemleyen ve onları kendilerinden çok daha iyi bilen, yüreklerini okuyan bir makamdan bu haberlerin gelmesi lazımdı. İşte o da vahiydir. Onun için cevap veremeyecekleri bir biçimde maskeleri düşürülüyor ve soruluyor. Eğer siz biz bize indirilene inanmırız demenizde samimiyseniz, peki size indirdiğimiz mesajı getiren peygamberlerin için öldürdünüz. Ki öldürdükleri peygamberler konusunda daha önce bilgi vermiştim. Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, onların öldürdüğü birçok peygamberden sadece ikisi. Koç gibi boğazlamışlar. İçlerine gelmeyen bir mesaj geldiğinde o peygamberi taşa tutuyorlar. Eğer ellerinden geliyorsa öldürüyorlardı. Oysa o peygamber kendi içlerinden çıkmış ve mesaj da kendilerine geliyordu. Ona rağmen acımaksızın öldürüyorlardı. İşte onun için de burada ayet onların yüzündeki maskeyi indirip sizin sorununuz aslında ırkçılık sorunu da değil. Siz bunu da bir kalkan olarak, sahtekarlık olarak kullanıyorsunuz. Hz. Muhammed'e inanmayışınız onun kendinizden olmadığı için değil, eğer biz tutsak da içinizden son peygamberi gönderseydik, eskilere yaptığınızı ona yapacak, ona da inanmayacak ve belki onu da öldürmeye kalkacaktır. Ve yine dönüyor söz, daha derinde bir sorununuz var. Sizin sorununuz ta yürekte başlayan bir yara. O da sizin kişiliğiniz yok. Sizin kendi kendinize güveniniz yok. Siz kendi gerçeğinizi inkar etmişsiniz. Siz doğanıza yabancılaşmışsınız. Onun için içinizde yürek yerine taş taşıyorsunuz. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Burada onların yüzlerine bakın suçları nasıl vuruluyor. Öyle bir noktaya getiriyor ki Kur'an sözü. Değil diğer peygamberleriniz toplumunuzu firavunun zulmünden kurtaran ve belki sizi yeryüzünde şu anda bir kavim olarak yaşıyorsanız onun sayesinde yaşıyor olduğunuz ve milli kahraman, milli lider ve doğal önder ilan ettiğiniz Musa'nın getirdiği mesaja da aynısını yaptınız. Onun için ona gelelim. Yani siz kime iyi davrandınız? Siz hangi ilahi mesaja karşı gereği gibi inandığınız derecesine bu ayet diyor ki: "Valeqad jaa'ekum Musa bilbayinat." Musa da size daha önce ap açık, hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti. Ne yaptınız peki siz? Summatte gazztumul ejle. Altından bir buzağı meydana çıkardınız. onun ba'dihî o aranızdan ayrılır ayrılmaz hemen altından bir buzağı meydana çıkardınız. Ve entum ve siz Böyle yapmakla kendi kendinize kötülük ettiniz. Kendi kendilerine kötülük etmişlerdi. Ki Kur'an'da zalimun ifadelerini ben kendi kendine kötülük etmek biçiminde çevirmenin daha uygun olduğuna inanıyorum. Çünkü kime zulmeder ki zulmeden, hakikate sırt çeviren bir. Kendi kendine zulmetmiş olur. Nasıl zulmetmiş olur? Bir, hakikate sırt çevirmek, karanlıkta kalmaktır. Bu bizatihi zulümdür. İnsanın kendi kendisine kötülük etmesidir. İkincisi ise, hakikate sırt çeviren Allah'ın gazabına ve belasına uğrar. Allah belayı <gülüyor> gönderir ve yine kendileri çekerler sonuçta azabı hem dünyada hem de öte dünyada onun için hakikate sırt çevirmek kendi kendisine kötülük etmektir. Ve iz ahadna misakakum rafa'na fawqakumut tur Hani hatırlayın bir zaman da sizden kesin ant almış, söz almıştık üzerinize Sina Dağı'nı kaldırarak Huzurmaâtaynâkum <Gülüyor> bi kuvvetin ve ismaû. Nedide söz almıştık. Size verdiğimiz şu ilahi mesaja sımsıkı sarılın ve onu hayata uygulayın ve artık gerçeği duyun. isma'u, Artık gerçeği kabullenin diye sizden söz almış ve size Son bir kez uyarıda bulunmuştuk. Ne dediler peki? Dediler ki, Semi'na ve asayna. İşittik. Mesajı algıladık. Ama isyan ettik dediler. Tabii ki aynen böyle söylemediler. Bunu hal diliyle söylediler. Eylemleri böyle söyledi. Yoksa, Elbette hiç kimse işittik, ey Allah'ım sana isyan ettik demez. Ama Allah eğer mesajı gönderir, mesajı algılar da bir toplum, o mesajı hayatına koymazsa, aynen onun bu tavrını işittik ve isyan ettik demiş olarak görüyor. Aynı tavır ümmeti Muhammed içinde geçer. Eğer ümmeti Muhammed de Allah'ın gönderdiği ilahi mesajı alır ama o mesajı hayata uygulamazsa aynen Allah'a şöyle demiş olur. Ya Rabbi işittik ama isyan ettik demiş olur. Ve ushribu fi kulubihimul ejl bi kufrihim. Bunun sebebi olarak da şu gösteriliyor. Onlar hakikati örtmeleri, inkarları sebebiyle kalplerine inek yavrusu içirildi. Daha doğrusu tam Türkçe'ye çevirirsek buzağı kalplerinde taht kurdu. Bir şeyin kalpte taht kurması ne demektir? Gönlü ona vermek gönülde taht kuruyorsa gönlünde iktidarı ona vermiş oluyor demektir. Onun için kimin gönlünde iktidarın ne olduğuna bakmak isteyen onun gönlünde neyin taht kurduğuna baksın. İşte burada ifade edilen de odur. İsrail oğullarının kalbinde altın buzağı heykeli taht kurmuştu. Bu da kelime kelime aynen şöyle ifade ediliyor Kur'an'da kalplerine buzağı içirildi. Aslında burada hubbul ejl diye anlaşılır. Yani bir muzaf takdir edilir. Buzağının sevgisi içirildi. Ama ben Deniz bu muzafı takdir etmeyi de gerekli bulmuyorum. Çünkü her şey ortada. Kalbe bir şeyin içirilmesi kalpte onun taht kurması. Bunun da anlamı nedir? Onlar dünyevileştiler. Yüreklerinde dünyayı iktidar ettiler. Aslında kalplerine içirildiği söylenen buzağı dünyayı sembolize ediyordu. Dünyayı sembolize eden buzağı onların kalplerinde taht kurmuştu ve onlar yüreklerinden dünyevileşmiştiler. İşte burada ifade edilen de budur. Gülbü semaye murukum bihi imanukum, in kuntum muemineyin. De ki onlara eğer samimi biçimde inanıyorsanız bile size imanınız ne kötü ne fena şey emrediyor. Onlar inanıyoruz diyorlar. Hep böyle söylüyorlar. Ve sen de onlara de ki siz inanıyor olduğunuzu kabul edelim hadi. Ama İman insana güzel şey emreder. Güzelliği yaptırmayan iman, iman değildir. Siz nasıl inanıyorsunuz ki bu imanınız size hep kötülük yaptırıyor? Bu durumda şu ima edilmiş oluyor. Yüreğinizde iktidar olan iman değil, şeytandır. Şeytan yüreğinizde iktidar iken o iktidarın taşrası olan el ayak, göz kulak, Dil dudak o iktidara çalışır. Onun emrini yerine getirir. Onun emrini yapar. Çünkü eğer Ankara'da iktidar birilerinin eline geçmişse, Kayseri'de, Erzurum'da, Niğde'de, Edirne'de, Kars'ta, Van'da hep ona uyar, ona ittiba eder. Onun için yürek beden ülkesinin başkentidir. Beden ülkesinin başkentinde eğer iktidar şeytana geçmişse, o zaman ayak, göz, kulak, dil, dudak hep o iktidara çalışacaktır. O halde sizin iktidarda olmayan imanınızla övünmeniz boşunadır. Çünkü yüreğinizdeki iktidar şeytanınsa eğer size o emredecek, siz de onu yapacaksınız. قُلْ اِمْكَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ indallahi عِنْدَ اللّٰهِ خَالِسَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ De ki, eğer ahiret insanlar içerisinde, ahiret yurdu yani cennet sadece Allah katında size özgü ise فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ kuntum صَدِقِينَ Eğer bu iddianızda dürüstseniz hadi ölümü arzu edin. Ölümü temenni edin, isteyin ölümü. Onlar ne diyorlardı? Ahirette cennet yalnızca Yahudilere aittir. Cennete yalnızca Yahudiler girecek diyorlardı. Bununla bu surenin 111. ayetine atıfta bulunuluyor. Orada onların bu iddiası dile getiriliyor. Burada bu reddediliyor. Nasıl reddedilmesin? Kalbinde altından buzağının taht kurduğu bir toplum hiç ölümü ister mi? ve devam ediyor. Ve len yetemennuhu ebeden bima qaddamat eydihim. İşledikleri kötülükleri yüzünden kesinlikle kesinlikle ebediyen ölümü arzulamazlar. Ölümü isteyemezler. Allah alim bil Allah kendi kendisine kötülük edenleri çok iyi bilmektedir. Burada bima qaddamat eydihim Adeta elleriyle daha önceden yaptıklarından dolayı ifadesi adeta bu toplumun sabıkasına işaret eder. Sabıka, gerçek bir sabıka. Nedir o? Suçu işlemiş, günahı işlemiş ama tevbe etmemiş. Özür dilememiş. Yoksa bugünkü anlamda bir sabıka İslam'da yoktur. Lakin suçu işlemiş ne muhakeme olmuş... Ne de özür dilemiş, tevbe etmiş, istiğfar etmiş. Onun için onlar adeta sabıkalıdır diyor Kur'an. Suç var, özür yok. Yargılanmamışlar. Tabii bu ayetler cennete Yahudilerin, Yahudilerden başkasının giremeyeceği iddiası üzerine bir atıftır. Ki o iddia biraz önce de söylediğim gibi... Bu surenin 111. ayetinde yer alıyor. Yahudiler ahiretti hayatlarından kovmuşlardı. Ki onların ahirete inanmadıklarını, içlerinden Sadukiler isimli bir mezhebin ahiretin varlığı konusunda tartıştıklarını Matta İncil'inde görüyoruz. Demek ki ciddi bir biçimde ahiretten kuşkuları var. Ve Tevrat'la Kur'an'ı karşılaştırdığınızda aslında Yahudilerin ahireti kendi kutsal kitaplarından da kovduklarını görürsünüz. Ahiret hayatlarında yer almadığı gibi elleriyle yazdıkları kitaplarında da adeta yer almıyordu. Çok ender bahsedilir Tevrat'ta ahirette. Ve le tecedennehum ahrasan nâsi hayatin Onları yaşamak konusunda insanlar içerisinde en hırslı olarak bulursun. Hatta şirk koşanlardan ya da daha doğru bir ifadeyle Allah'ın gayrısına tanrılık yakıştıranlardan daha da fazla ihtiraslı bulursun yaşamak konusunda. Ki açık. Suçlu mahkeme ister. Suçlu mahkeme istemez. Onun için tarihi Allah'a karşı isyanlarla dolu olan bu toplum hiç ölümü ister mi? Ölüm mahkemedir çünkü. Ölümü hayatta Ölüme hazırlanarak hayatı yaşamış olanlar ve ahiretten beklentisi olanlar ister. Onun için onlar ölümü istemediler. Ama istemedikleri halde, ahirete de doğruca inanmadıkları halde yine de istemiş gibi göründüler. Bunda bile samimi olmadılar. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ <يُعَمَّر> Onlar ister ki bin sene ömürleri olsun, bin sene aralıksız yaşasın isterler. Buradaki bin kesretten kinayedir. Yani onlar ister ki ebediyen yaşasınlar, hiç ölmemek isterler. Ve cevap وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ لُعَمَّرِ Fakat bunca yaşasa bile dahi onu azaptan kurtaramaz ki bu kadar uzun ömür. Yani ne kadar uzun yaşarsa yaşasın Allah'ın azabından kaçacaklarını mı sanıyorlar? Yine kurtulamayacaklar. Vallahu وَسِلُونَ بِمَا Çünkü Allah Onların yapıp ettiklerini ta özünden görmektedir. Buradaki basir sıfatı üzerinde kısaca durmak istiyorum. Amanın zıttıdır basir. Allah'ın sıfatlarından biridir. Basir sıfatı nitelik ve nicelik olarak kapsamlı ve derinliğine zaman ve mekanla mukayyet olmaksızın bir şeyi özünden görmek, izlemek, seyretmek demektir. Ne zamanla mukayyettir, ne mekanla mukayyettir, ne eşya ile mukayyettir. Ve gördüğü şeyi de hem derinliğine hem de kapsamlı olarak tüm cüzleriyle birlikte görmek demektir. İşte Allah'ın görmesi böyle bir görmedir. Kul men kana aduwwa li Cibril fa innehu nazalahu ala qalbika bi iznillah musaddikan lima bayni yadayhi Peki Kim Cebrail'e düşman olursa ki o ki o Cebrail iyi bilsin ki Cebrail fe innehu nazalahu ala qalbika bi iznillah senin kalbine Kur'an'ı vahyi Allah'ın izniyle indiren kimsedir. Kim Cebrail'e vahyi kendilerinden birine değil de, Yahudilerden birine değil de, Araplardan biri olan Hz. Muhammed'e indirdiği için düşman olursa iyi bilsin ki Cebrail bunu kendiliğinden yapmadı. Allah'ın izniyle yaptı. Allah bunu emretti. Çünkü Cebrail karar vermiyor vahyin kime indirileceğini. Allah karar veriyor. Musaddıkan beyne yedeyh. Üstelik Cebrail'in getirdiği bu vahiy Onların ellerinde kalan, hakikatten geriye kalanı da tasdik ediyor. Bu mana çok uygun, en uygun manadır. Hakikatten geriye ellerinde kalanı da tasdik ediyor Ce Cebra Cebrail'in getirdiği bu şey. Ve onun özelliği, ve, ve Aynen çeviriyorum, rehberlik. O rehberliktir kime? Tüm insanlara. Ve bu şerali müminin ona inananlara ise bir muştu, bir cennet müjdesi, müjdesi, bir ebedi saadet müjdesidir. Burada özellikle Yahudilerin bir iddiası dile getiriliyor ve bu iddia reddediliyor. Devamındaki ayeti okuyalım ve bu iddia üzerinde duralım. Men kane adou walillahi wa malaikatih ve, ve rusulih kim Allah'a düşman olursa, meleklerine düşman olursa, elçilerine düşman olursa, Cebri ile ve, e ve Mika Cebrail ve Mika'il de dahil olmak üzere meleklerine düşman olursa, فإن الله عدو للكافرين İyi bilsin ki o kimse ya da kimseler, Allah da işte o kafirlerin düşmanıdır. Burada söylenmek istenen açık. Onlar, Yahudiler, Cebrail'e düşmanlık ilan etmişlerdi. Hatta bu ayetlerin sebebi zülü olarak tefsirlerde birçok olay anlatılır. Kısaca verecek olursak, onlardan birinde Yahudiler bir gün Resulullah'ı soru yağmuruna tutarlar. Derler ki bizim sorularımıza cevap ver, sana iman edeceğiz. Resulullah her sordukları soruya istedikleri cevabı verir ve istedikleri cevabı alınca en sonunda şunu sorarlar. Peki sana bu kadar bilgiyi ve hakikati getiren kimdir derler. Resulullah der ki Cebrail'dir. O zaman işte bu olmadı der. Eğer Mikail getirseydi iman edecektik ama Cebrail getirdiği için iman edemeyiz. Niçin? Çünkü Cebrail bize tarihimiz boyunca hep bela getirdi, kıtal getirdi, kara haberler getirdi. O kara habercidir, ak haberci ise Mikail'dir derler. Tabi yine bulurlar bir bahane. Yaptıkları şeyi yaparlar. Her zaman yaptıkları. Nedir o? Seçmek ve ayırmak. Hep yapıyorlar bunu. Hz. Muhammed'i peygamberler silsilesinden ayırırlar. Kur'an'ı kitaplar silsilesinden ayırırlar. Ve Cebrail'de melekler silsilesinden ayırırlar. Daima indirgemecidirler. Parçacıdırlar. Hakikati parçalarlar. İşte Yahudileşmenin alametlerinden biri de budur. Ki bu haber çok farklı kanallarla rivayet edilen sahih bir esbab-ı nuzul, iniş sebebi haberidir. Yine bir başka iniş sebebi olarak gösterilen haberde ise Hz. Ömer işe gelip giderken sinagogları yol üzerinde olduğu için Yahudilerin Medine'deki sinagoguna uğrar onlarla tartışırmış. Bir gün tartışmasında Ömer, Diğerleri senin gibi davranmıyorlar. Biz seni onlardan en çok seviyoruz der. Hz Ömer'e der ki ben bize gelen hakikatlerle size gelen hakikatler arasında temelde bir ayniyet görüyorum. Der. Onlar da iyi ama size gelen hakikatleri kim getiriyor? Cebrail getiriyor deyince. İşte bu olmuyor. Çünkü Cebrail kara habercidir. ...ak haber getirmez derler. Aslında tabii bütün bu rivayetlere gerek yok. Onların Cebrail'e düşman olması için. Bu ayetleri getirmiş olması yeterli. Çünkü bu ayetleri de Cebrail getirmiyor mu Hazreti Peygamber'e? Ve onların maskelerini düşürmüyor mu? Onun için de bu kadar Esbab-ı rivayeti hiç olmasa dahi... ...onların Cebrail aleyhisselama düşmanlıkları için... Maskelerini düşüren ve tarihlerinin kara yüzünü ifade eden bu ayetleri getirmiş olması ki 712 ayettir Kur'an'da toplam. Yahudileşme serüvenini anlatan İsrailoğullarının ayet 712 ayettir. Kur'an'ın onda birinden fazladır. İşte bu kadar ayetle onların maskelerini düşürmesi bile Hz. ile düşmanlık için yeterli bir sebeptir. Veلقad enzelna ileyke ayaten beyyinet ve ma yekfuru biha Biz sana hakikatin ap açık belgeleri olan ayetleri indirdik. Ve ma yekfuru biha O indirdiğimiz ap açık belgeleri yoldan çıkanlardan başkaları inkar etmez. Burada hitap Direkt peygambere döndü. Yani Medine'deki durum izah ediliyor. Medine'li Yahudilerle Resulullah arasındaki ilişki, hatta bu ilişkinin kalbi boyutu da burada ele veriliyor. Resulullah'tan onlardan imanı beklememesi, onların iman edemeyecekleri, çünkü onların kendilerine gönderilen peygamberleri dahi inkar ettiklerini, Böyle bir toplumun kendisine nasıl iman edeceği soruluyor ve Resulullah'ın böyle bir beklenti içerisine girmemesi tavsiye ediliyor Allah tarafından. Yine müminlere de Medine'deki o günkü müminlere de Yahudilerin inanmalarını beklemeyin deniliyor. Onların inanmalarıyla kendinizin inancına olan bir referans aramayın. Yani Yahudiler inanırsa bizim için daha iyi olur demeyin. Onlar kendilerine indirilene inanmadı ki size indirilene inansın dercesine bir tespit yapılıyor. E ve kullemâ âhedû ahden nebezehû minhum. Her ne zaman onlardan bir söz alınsa onların içinden bir grup onu arkaya atmadı mı? O sözü çiğnemedi mi? Bel la yümünun, ya aksine onların birçoğuna güvenilmez. Buradaki yümünunu birçoğu iman etmez biçiminde çevirmek de mümkün. Ancak iman güvenlik olması kasıbıyla, imandan kastın da Allah'ın kendisine güvendiği ve kendisinin de Allah'a güvendiği. Allah'a teslim olduğu, Allah'ın imanını tasdik ettiği, kendisinin de Allah'tan geleni ve Allah'ı tasdik ettiği ve güvenlik içinde olduğu bir tarifini yapacak olursak, bir kimse olarak tarif edecek olursak mümini, işte ben kelime anlamıyla burada özellikle söz bozmadan, sözden, söz verip caymadan, Söz edildiği için ayette bel yu'minunu onların çoğuna güvenilmez biçiminde çevirmeyi doğru buluyorum. Velemma jahem rasulun min lima Her ne zaman onlara Allah katından bir elçi gelse, o elçi hakikatten kendi yanlarında geriye kalanını da tasdik etse, onaylasa, ne berdeferiqun min aladine uutul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı ona aldırmadı. Kitaballahi vera <gülüyor> e Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Sırtlarını Allah'ın vahyine döndüler. Ke la ya'lemun. Sanki bilmiyormuş gibi davrandılar. Aslında biliyorlardı. Ama sanki bilmiyormuş gibi davrandılar. Allah'ın kitabını, Allah'ın ilahi mesajını arkalarına atan bunlar peki neye döndüler yüzlerini? Neyi tuttular? Allah'ın mesajını, ilahi mesaja sırt çevirdiler. O zaman yüzlerini bir şeye döndüler. Neye döndüklerini de bir sonraki ayet açıklıyor. Ve tebeu ma tettu şeyatinu ala Süleyman. Süleyman'ın yönetimi döneminde şeytanların, şeytanlaşan insanların okuyup üflediklerine tabi oldular bu sefer. İlahi vahye sırtınızı döneceksiniz, şeytanların okuyup üflediklerine de yüzünüzü döneceksiniz. Onu alıp vahyi atacaksınız. İşte burada ifade edilen gerçek bu. Kitaba sırt çevirince kabala sarıldılar. Kabala gelenek anlamına gelen daha sonradan Kabala ismi verilen bir Yahudi külliyatı. Tevrat'a sırt çevirdiler. Tevrat'ın şerhi olan Mişna'ya sırt çevirdiler. Mişna'nın tefsiri olan Gemara'ya sırt çevirdiler. Ellerinde kala kala büyüler, karışık, dizemli harfler, rakamlar, sihirler, efsunlar kaldı. İşte ona sarıldılar. Ki burada şeyatin geçiyor. Bu şeyatinden kasıt insan şeytanları, şeytanlaşan insanlar. Belki bir başka tefsire göre iç güdüleri, kendilerine kötüyü emreden nefisleri ve onları şeytanca işler yapmaya sevk eden kötü duyguları da olabilir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُوا وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Süleyman kafir olmadı. Lakin o hakikati örten, şeytanlaşan sihirciler, büyücüler, sihirle, efsunla uğraşan o Yahudiler kafir oldu diyor. Bu ayeti anlamamız için hemen tarihi arka planını bilmemiz gerekiyor. Onlar Süleyman'ı bir peygamber olarak değil, bir büyücü olarak görürlerdi. Hatta Resulullah onun peygamberliğine dair ayetleri tebliğ edince, ''Bakın bakın, Muhammed şimdi de hakkı batıla karıştırdı, Süleyman'ı peygamber zannediyor. Oysa ki o rüzgara binip uçan bir büyücüydü.'' dediler. Peki büyücü olmakla kafir olmak arasındaki ilişki nedir diye soracak olursak, hemen söyleyeyim. Tevrat'ta büyücülük küfürle eş anlamlı. Tevrat'ta büyücülük yapanın öldürülmesi gerektiği emredilir. Ve yine Mişna'da büyücülük yapmak puta tapmakla aynı olarak gösterilir. Onun için onlar Süleyman Peygamber'e büyücü iftirasını atmakla aslında onu puta tapmış biri gibi görüyorlardı. Böyle lanse ediyorlardı. Oysa ki kendiler bu işi daha iyi yapıyor. Hakikatte büyücü kendilerdi. Kendiler büyüğü yapıyorlardı. Çünkü onların büyüyle ilk, ilk karşılaşmaları Firavun'un Mısır'ında olmuştu. Bildiğiniz gibi Mısır yönetiminde büyü en ileri sanattı. Onun içinde. Onlar daha Mısır'dan büyüğe aşina idiler. Yuallimunennâse'sihre ve mâ unzile alel melakeyni bi bâbila haruta ve marut. İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Veya şöyle tercüme edebiliriz: Sihri insanlara öğreterek küfre diyorlardı. Yani Süleyman değil, sihri insanlara öğreten o şeytanlar Allah'a küfrediyorlardı. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ O öğrettikleri şey, Babil'deki iki melek Harut ve Marut'a indirilen şeyler idi. Şimdi sihir üzerinde, bir miktar durmak lazım. Sihir burada, bu ayette, şöyle ayete kuş bakışı bakarsanız, hakikatin, Allah'ın kelamının karşısına yerleştirilen yalan olarak konuluyor. Allah'ın kelamına sırt dönenler, sihre yüzlerini dönüyorlar. Allah'ın kelamını atanlar, sihri alıyorlar. Bu durumda bir tarafta ilahi mesaj, bir tarafta sihir. İlahi mesajın tabiatı nedir? Hakikat olması. O halde karşı tarafta yer alan batıldır. İlahi me mesajın tabiatı nedir? Gerçek olması. O halde karşı tarafta yer alan yalandır. Onun için sihiri özellikle bu çerçevede algılamak lazım. Kısaca sihir iki şeye dayanır. Bir, ya sırf yalana dayanır. Yalan ve vehme dayanır. Bu vehim de insanın kendi vehmidir, evhamıdır. Ya da istismara dayanır. Eşyanın içinde bulunan bir takım şeyleri, fiziği, kimyayı, insanın psikolojisini, insanın ruhunu ya da ruh, ruhsal bir takım varlıkları kullanarak, istismar ederek insan üzerinde baskı kurmak ve insanın psikolojisini etkilemeye dayanır. Her ikisi de bir batıl yoluyla, yöntemiyle yapılır. Onun için her ikisi de hakikatin karşısında yer alır. Sihirin her iki cephesi de. Bu nedenle ve ma unzile alel melekeyni bibabile harute ve marutu İbni Abbas ve onun gibi düşünen birçok ikinci kuşaktan tabi'in Melekeyni değil de Melikeyni okumuşlardır. Bu Harut ve Marut Babil'de iki öncü, iki kral ya da iki önde gelen insan idiler. Onlar aracılığıyla öğreniyorlardı anlamına gelir. Melekeyni okursak iki melek idi anlamına gelir ki benim de tercihim İbni Abbas'ın ve onunla birlikte olan birçok müfessirin tercihidir. Bu noktada Süddi, Hasan Basri, Saib bin Cübey, Zühri, Dahhak hep Melik okuyanlardan. Onun içinde İbn Abbas bu ayeti tefsirinde diyor ki, sihri Allah indirmedik. Onlar sihri Babil'deki yerleşik olan ki Babil'de Babil özelliği itibariyle astrolojinin vatanıdır. Ana vatanı. Yani yıldız biliminin, yıldız falcılığının ana vatanı. Onun için Babil'de sihri öğreniyorlar ve Yahudilere sürgüne gelen Yahudilere de sihri öğretiyorlardı. Ve onlar وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا nahnu فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ Hiç kimseye sihri biz sadece bir fitneyiz yani insanları fesada düşürürüz. Sen sakın ola ki küfretme, hakikati inkar etme bunları öğrenip de demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Sitne altının posasını altından ayırmak için ateşte eritmeye denilir. Yani insanın hakikisini insanın yalanından, iman edenini iman etmeyeninden ayırmak için Allah'ın denemesine, işte altını posasından ayırmak için kullanılan bu kelimeyi kullanıyor. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ve وَزَوْجِهِ Onunla ne yapıyorlardı onlar? O ikisinden öğrendikleri bu sihirle kadın ile kocasının, eşi ile zevcesinin arasını ayırıyorlardı. Birbirine bütünleşmiş olan eşi ile zevcesinin arasını ayırırlarsa toplumun arasına nasıl fitne sokacaklarını artık varın siz düşünün demek bu. Ve mahum bidarine bihi min ahdin illa bi idnilla. Bu Allah'ın izni olmadan onunla kimseye zarar veremedikleri gibi. Ve yetallamun ma ydurhum ve la ynfahum faydasını göremeyecekleri ve zararı kendilerine ancak kendilerine olan bir şeyi öğreniyorlardı. Sihir hakkında Kur'an'ın hükmü bu. Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremedikleri gibi kendilerine fayda vermeyip sırf zararı dokunacak bir şey öğreniyorlardı. Ve laqad alimu lemen ishtaraqa malahu fil ahireti min khalaq onlar ki bu türden bir alışverişe girenin ahirette elinin boş kalacağını da çok iyi biliyorlardı. وَلَبِئْسَ <أَنْفُسَهُم> Yine geldi aynı ibare. Nefislerini sattıkları şey ne kötü şeydi. Benliklerini, şahsiyetlerini uğruna sattıkları şey ne kötüydü. Neye sattılar onlar benliklerini? hakikati verip sihir gibi bir vehmi ve yalanı alarak ilahi gerçeği verip bir büyü gibi bir sahtekarlığı alarak benliklerini sattılar. Aslında hakikati vermek, hakikate sırt dönme dönmek kişinin kendi gerçeğine, doğasına sırt dönmesi anlamına geldiği için bu ibare kullanılıyor. Levkânû ya'lemûn. Keşke bunu bilselerdi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عَنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ Keşke onlar iman etselerdi ve Allah'a karşı sorumluluklarının şuuruna varıp Allah indinde kendileri için daha hayırlı olan ödülü alsalardı. لَوْ كَانُوا yalemun. Keşke bunu olsun, bunun haklarında daha hayırlı olduğunu olsun bilebilselerdi. Rabbimiz yine bu kadar isyan etmelerine, bu kadar kendisine sırt dönmelerine, bu kadar asi ve günahkar olmalarına rağmen onlardan ümit kesmiyor ve onlara rahmetini sunmak için ilahi ifadeyle keşke şu gerçeğin farkına varabilseler diyor. Allah'ın kitabına ve vahyine sırt dönmeden, aksine yalana sırt dönerek, batıla sırt dönerek, yüzümüzü hakikatten yana dönerek bir hayat yaşamayı Cenab-ı Hak'tan tazaru ve niyaz ediyorum. Bu ahiru da'vana elhamdülillahi abbil Thank mm -hmm. you.